Teknolojinin Karanlık Yüzü. Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rosdar. Teknolojinin Karanlık Yüzünden Herkese Merhaba İyi Akşamlar. Merhaba çok müziksel bir akşamlar oldu. <gülüyor> ne Hangi ben. makamdan olduğunu bilemedim yanıt veremedim pardon. <gülüyor> Detone oldum ama. <gülüyor>